Çıkkasıydı. Merhaba kainat. Bugün 17 Ekim Pazartesi. Yıl 2011, ay 10, gün 290, Hızır 165. 1432, Hicri Zilkade 20, 1427, Rumi Ekim 4. Günün tarihi. 162 yıl önce bugün, 17 Ekim 1849'da, Günümüzde Polonezleri ve mazurkaları çok beğenilen, 8 yaşında ilk konserini veren Polonyalı piyanist ve besteci Frederic Chopin öldü. Günün malumatı Zerdeçal Yemeklere veya salatalarınıza adam başı yarım çay kaşığı kadar ekleyeceğiniz Zerdeçal hem beyin damarlarının tıkanmasını önler hem de karaciğerinizi korur ve üstelik hoş bir tat verir. Yemek listesi gün 290 Kıymalı semizotu, tepsi böreği, salata, meyve Büyük saatli marif takımı. Say you belong Please to me. It'll lose my, my mind. mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. <laughs>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 so happy together Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete Başladı haftanın ilk Açık Gazetesi Ömer Madre, Mahir İlgaz ve Gürkan Vahistan Oluşan ekiple birliktesiniz Mert Turnede Diyelim evet Günaydın, Günaydın. Evet The Turtles grubunun Happy Together Birlikte Mutluyuz Şarkısıyla açtık aslında şeye de uygun occupy together birlikte işgal edelim fikrine de uygun düşen bir şarkıydı ama onun için çalmadık. The Turtles grubunun elemanlarından Jim Takır'ın 65 yaşını idrak etmesi dolayısıyla çaldığımızı söyleyebiliriz. 1946'da 17 Ekim'de Los Angeles'ta doğmuştu Jim Takır. Onun için çaldık bu parçayı. <gülüyor> Evet çok yoğun hareketli bir dünya 3 günlük bir hareketin ardından geliyoruz. Ana konumuz bütün dünyanın ayakta olduğu meselesiydi. Wall Street'i işgal edin ve öfkeliler diye hareketlerin etkisi dalga dalga yayılıyordu. Asya'dan Avrupa'ya Afrika'dan Amerika'ya kadar her taraftaydı. Baş kaldırılar yöründü. Binlerce şehirde, bine aşkın, daha doğrusu bine yakın şehirde, 951 şehirde, 82 ülkede görülen olaylar vardı. Onlara biraz değineceğiz. Bir tanesinde aslında bol tutuklama haberi de vardı ama sadece İtalya'da şiddette uygulayan, taş atan, bomba atan bir grup vardı. Evet kara, orada karşı bir çatışma durumu olmuş ama bütün odak verilten oraya kayıverdi birdenbire onun üzerine de biraz tartışırız. Evet yoksa küçük bir grup yani 200 bin kişinin katıldığı ve barışçı gösterileri bir grup küçük bir grup kontrol etmeye çalıştı şiddet kullanarak onunla çatışma vardı öyle bir şey. Onun üzerinde etraflıca duracağız. E, gazetelerden yalnızca görebildiğim kadarıyla bütün gazeteleri görmedim ama gözüme çarpan e, Milliyet Gazetesi dünkü. Milliyet Gazetesi buna birinci sayfada manşetten yer vermiş ve %99 isyanı diye e, anlatmıştı. Onun dışında fazla bir e, Türk medyasında Yeterince kapsama Türkiye'deki medyada olduğumu bilemiyorum. Ama bunun üzerinde tekrar dönüp duracağız herhalde. Onun dışındaki şeyler, ayrıca G20 toplantısı vardı. Ona da baskı oluşturdu tabii bu küresel protesto hareketleri. Ve... Bu olayların aslında gösterilerin hedef odak noktasında olan Tukotti ya da yeni değiştirilmiş adıyla Özgürlük Parkı'nda temizlik yapılacaktı belediye, el koyacaktı temizlik olarak ama onu yapamadı son anda. İşçi sendikaları filan da geliyoruz hemen siz temizliğe başlamayın daha deyince epey de tutuklama var ama her taraftan bu bilgileri etraflı olarak verme imkanı bulacağız herhalde. Umarım bunu yaparız diye düşünüyorum. Belki bazı dünyadaki bu genel eşitsizlik üzerine de bazı rakamlara da değinme fırsatı bulabiliriz. Ali Bilge ile beraber. bir yandan doğal olaylar ya da küresel iklim değişikliğine bağlı olayların da çok etkili olduğu bir birkaç gün geçirdik. Tayland'da müthiş şeyler var. 10 yıllardır görülmemiş, belki 50 yıldır yarım yıldır görülmüş en büyük sel felaketiyle karşı karşıya insanlar orada adım adım san, santim santim gözle görülür şekilde yükseliyormuş mesela nehrin suları ve Bangkok'un en yüksek yeri başkentin 2 metre deniz seviyesinde öyle de tehlikeli bir durum var. Orta Amerika'da büyük seller ve fırtınalar var, şiddetli yağışlar, çok sayıda ölü var. Bütün bunlar aslında bilinen, beklenen şeylerdi. Yeni Zelanda'da da tekrar kurtarma çalışmalarına devam edilmiş ama binden fazla mesela su kuşunun suda yaşayan kuşun öldüğü haberleri de var. Evet iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili bazı yorumlar var elimizde ayrıca. Ondan biraz bahsederiz. Hafta sonu e, Alternatif Medya Şenliği de yapıldı. Biraz belki ona değinebiliriz. Bir de Obama'nın BP, BP şirketine tekrar Meksika Körfezi'nde arama izni vermiş. on izni ruhsatı çıkartmasına ne diyorsun? Onu verdik diyorum o haber geçen hafta. Hı. Öyle mi? Vermedik evet, evet. mi? Verdik diyorum. Güzel. Ölüm cezası. Ama ceza. tekrar üstünden gidebiliriz. Evet. Ölüm cezası veremeyiz bir sefer de şirkete diye ben atlamışım. Uyuyordum herhalde o sırada. <gülüyor> Ama bir verdiğimiz sırada. Yemen'de ve şeyde de Suriye'de çok ölüler var. Suriye'de 10 36. Yemen'de de en az 13 ölüm haberi var. Libya'da çarpışmalar ve Beni kasabası kasabasına nele geçirildi haberleri de. Evet Buna. orada 44 ölü haberi de var. Onu da verelim. 44 ölü. Öyle Onu görmedi. Evet, NATO'nun saldırısı sonucu Kaddafi'ye ait olduğu söylenen bir konvoyun vurulduğu ve 44 kişinin öldüğü haberi de var. Evet, oradan şeye de geçebiliriz. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin izniyle Zeytinburnu'nda inşaatı süren gökdelenlere karşı çıkan bildiriyi Başbakan'ın evini yapan Mimar Hilmi Şenalp'in de imzaladığı haberi var. Bu da çok önemli, büyüyen bir şey. İstanbul'un binlerce yıllık siluetinin rant için tahrip edilmesi durumu var. İnsafa çağrı diye bir bildiri yayınlanmıştı. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın da belediyeye bir yazı yazdı. İnsafa çağrı bildirisini imzalayanlar arasında Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun eşi Sari Davutoğlu'nun da olduğu da haberler arasında yer alıyor. Öte yandan Deniz Feneri davasında 100 bin Soruştur. Operasyon öncesi 485 bilgisayarın hard diskinden silinen 100 bin mailin kurtarıldığı ve yeni delillere ulaşıldığı da önemli haberler arasında yer alıyor. Avukatların bir tane talebi var e, suç vasfının değiştirilmesiyle ilgili. Ondan da çok kısaca bahsediyoruz yine denizfenir kapsamında. Evet o, bir de tabii disco diye adlandırılan çok sinik bir tavırla konuşuyor. E, Disiplin koğuşundan bozma, işken, işkence, işkencehane olarak kullanılan bir hapishanede ağır işkence sonucu ölen Er Uğur Kantar'ın hayatını yitirdiği Askeri disiplin koğuşunda 3 kez zulüm gören bir asker de meclise bir dilekçe yazarak disko gerçeğini anlatmış. Akıl almaz detaylar, ayrıntılar var. Ama aynı anda da bu haberle bağlantılı olarak askerliğini yaptığı Kıbrıs'a tarihine 5 gün kala diskoda işkence sonucu ölen Uğur Kantar'ın taziyesine katılan yakınlarının saldırıya uğradığı haberi de var ellerinde bıçak ve sopa olan bir grup tarafından dedesinin de dövüldüğü haberi var tuhaf tuhaf çok acayip haberler var <gülüyor> bir e şey haberinden de bahsedebiliriz. 1988'de Emporio Armani tişörtleri giyen üç kişinin Afya adasında Ermeni krallığı imparatorluğu kurma suçundan tutuklandıkları da bir azilenin hikayesi olmayıp gerçekten olmuş bu Benim son yıllarda gördüğüm en komik şey. Trajikomik komik değilim. Evet gördüm e, olağanüstü bir... ...Zakarya Mildanoğlu'nun da... ...yazısı vardı Ağustos'ta ...ve olağanüstü güzellikte de bir... ...karikatür eşliğinde... ...hepimiz... ...Armani'yiz. <gülüyor> Bankartı taşıyan... <gülüyor> ...birisi vardı. Aret Gıcır'ın... ...harika karikatüründe... ...bir Ermeni kadının... ...dövülmesi taksi şoföründen... Taksi şoförü tarafından dövülmesi davası da belki ona ilişkin olarak söylenebilir Kıbrıs demişken disko Kıbrıs'ta oluyor Çünkü bu işken olayı Kıbrıs'taki Türk Birliğinde tugayında Cumhurbaşkanı Derviş Erol'nun hesaplarındaki 2 milyon 2.1 milyon 2 milyon 100 milyon 2 milyon 100 bin lira mı oluyor 2.1 milyon lira. Eski parayla trilyon ediyor herhalde. O yeni parayla olan rakam bayağı iyi bir rakam o zaman. Yeni parayla 2 milyon. Ee, banka belgesinde Başbakan İrsen Küçük'ün sızdırdığı iddia ediliyormuş. Başbakan e, Cumhurbaşkanı da şey demiş yani bu hepsi benim değil ailem. biz büyük bir aileyiz ailemize ait demiş böyle bir hikaye de var evet esas itibariyle e, haberlerimiz bu noktalarda odaklanıyor şimdi geçebiliriz tekrar şeye herhalde Wall Street'te işgal edin ve indignados Lezendinye, Öfkeliler Hareketleri'nin etkisi dalga dalga yayılıyor. Ve hakikaten önce Kanada'da bir derginin, Ad Busters dergisinin küçük bir çağrısıyla başlayan, harikulade bir posterle de başlayan ve oradan Amerika'ya yayılan, sonradan Uzun süredir devam eden İspanya'daki indignados indi, diye adlandırılan öfkeliler ve Yunanistan'da da kesintilere karşı girişilen büyük gösterilerin sonucunda 82 ülkede işgal, yürüyüş, işgal ya da destek hareketleri görüldü. Evet, 951 şehirde dünya çapında e, cumartesi yer almış. Can i̇şte Tombil'in örneğin bizim için hazırladığı bültenden baktığım kadarıyla. E, cumartesi günü İngiltere'de me meydana gelen şeyde e, gösteride bayağı yoğun katılım olmuş. St. Paul e, Aziz Paul Katedrali önünden Londra Meyik Hükümetler Borosu'nun bulunduğu e, Paternoster Meydanı'na yürümüş protestocular. E, ve işte çeşitli sloganlar atmışlar. Bunlar arasında dikkat çekici olanlardan bir tanesi Goldman seks şeytan işidir. Şeklindeki biraz da e, esprili slogan. Wikileaks kurucusu Julian Assange, de, Julian Assange de katılmış bu gösterilere. O da şöyle bir e, söz etmiş. Biz Batılıların yıllarca süren istismar ve işkencelere karşı başarıyla Arap Baharı'nı gerçekleştiren insanların azminden öğreneceğimiz çok şey var. E, genel aslında tema bu. Arap Baharı'nın etkisi e, hissediliyor Batı'da da. Ee, gerçekten o e, asenjin sözlerine hak vermemek elde değil. Biraz da belki bu uyku durumundan uyandıran o e, her şeylerini ortaya koyarak insanların ayaklanması idi. Evet, Daha İspanyadaki indignados da her zaman söylediler. Yani bizi e, sak, biz, e, es, tamamen onlardan esinleniyoruz ama e, bizi sakın onlarla karıştırmayın. Onlardaki cesaret bizde yok o kadarına sahip değiliz diye de onların hakkını saygıyla veriyorlardı. Çünkü korkunç evet. bir 30 küsur yıllık bir kanlı diktatörlüğün orduyu da kullanarak elinde ezip geçtiği bir ülkeden bahsediyoruz. Demokratik bir ülkeyle alakası olmayan bir yerde başladı. Tunus'ta ve Mısır'a yayılan şeylerden. O yüzden çok haklı tabii hem İspanyol İspanyadaki indignadoslar hem de Julian Assange bunu söyleyerek her tek tek de birazcık girebiliriz. Girebiliriz belki. evet girmekte de yarar var. Yani en büyük şey tabi e nerede olmuş e en büyük olay şeylerden bir tanesi. Roma'da, İtalya'da 200 bin kişinin BBC'nin verdiği rakama göre katıldığı söyleniyor. Ee, orada yalnız yolun çatışmalar yaşanmış. Ee, 135 kişi yaralanmış toplam. Bunlardan 105'inin polis olduğu kaydedilmiş. 30 göstericiden yaralanan ikisinin e, patlayan gaz bombaları dolayısıyla yaralandığı söyleniyor. Ee, hatta parmakları kopmuş bazılarının tahminen atılan gaz bombalarını geri atmaya çalışırken e, meydana gelen şeyler yaklaşık 20 kişi de tutuklanmış işte ve de e, medyanın yansımasına göre 1 milyon euroluk 1 milyon euroluk maddi hasar varmış e, üstüne odaklanılan nokta bu olmuş genelde evet İspanya'da 60 ayrı kentte en büyük belki de İspanya aslında 6 ayrı gösteri varmış bir kere yani sadece 6 ayrı gösteri Puerta del Sol meydanında toplanıyorlar ama yani zaten 15 Mayıs hareketinin de başlangıcı bu 60 ayrı kentte de gösteriler gerçekleştiği belirtiliyor. Madrid'deki gösterilere de organizatörler 500 bin kişi katıldığını söylüyorlar ki muazzam bir rakam bu tabi. İlgi görülmüyor diye bazı yerlerde söyleniyorsa da doğrusu bir bozkır yangını tamamen artık neredeyse aşan bir yayılmadan bahsediyoruz. Portekiz'de de oldukça Yoğun Burada, bir şey vermiş. Oraya devam etmeden önce isterseniz İtalya'daki olaylarla ilgili biraz daha konuşsak daha <gülüyor> e, dengeli olmaz mı? Çünkü özellikle bu şiddet mesesi çok dikkat çekti. E, yani hatta Türkiye'de gazetelerden bir kısmına baktığımız zaman odan e, bu olduğunu Roma'da yaşanan olaylardaki e, şiddet olduğunu bir kısmının hatta bunu e, biraz da tasvir eder yayın yaptığında maalesef gördük. Ve ee, şu var, yani hemen orada işte Berliskon'inde de ucu ucuna da olsa güven oyu alması e, meselesi de vardı. Onun hemen öncesinde, RFS'inde bu, bu protestoların. Dolayısıyla o ülkede İtalya'da çok ciddi bir kamplaşma yaşanıyor şu anda mevcut. E, ve bu yaşanan şiddetinde bu kamplaşma çerçevesinde her iki taraf tarafından, her iki kamp, Berlisconi kampı ve karşı kamp tarafından e, bizbirine geliyoruz atfedilme çabası olduğunu görüyoruz. Özellikle işte savunma bakanı Ignacio e, La Russa İtalya solunun kullandığı tona atfetmiş bunu. Berlusconi'den kurtulduğumuz sürece her şey mübahtır yaklaşımıyla davrandıkları için böyle oluyor demiş ama tutuklanan insanlar bu 20 kişinde tutuklandığını söylemiştik ya şiddet evet. olaylarından sorumlu <gülüyor> olarak tutuklanan insanlara bakıldığı zaman e, ilk e, belirlemeye göre haber ajanslarının ilk haberlerine göre e, bu 20 için 12'si e, aşırı sağ e, futbol hooligan gruplarına mensupmuş. Öyle mi? İşte ben evet. de tamamen e, tahmin e, edilebilir buluyordum çünkü bütün dünyada bu e, Street'i başta olmak üzere işgal ve indignados hareketlerinin en büyük özelliği tamamen ne pahasına olursa olsun itidalini korumak şiddete asla prim vermemek. Ve polisin bütün zulmüne, sertliğine karşı gene de demokrasi için tamamen yani sisteme karşı olan bir hareketin polisin her türlü zulmüne karşı şiddet dışı bir hareketi sonuna kadar savunmasından oluşuyordu. Çok sayıdaki yerde de bunu görüyoruz. Asya'da da, Amerika'da da, Avrupa'da da hatta bu doğrusu ilgi çekici. Ama bunu belki de sizin öneyle daha sonra da tekrar konuşmamız lazım. O Gladio, bütün Nazi döneminin İtalya'daki e, faşist dönemin arkasında, İkinci Dünya Savaşı'nın arkasından Nazilerin ve faşistlerin e, kılıç arttıklarını da kullanarak bir takım Gladio tipi derin devlet uygulamalarının ilki İtalya'da en başarılısı da bildiğimiz kadarıyla ve Bologna bütün Bologna garında 90 küsur insanı yok ettikleri de faşist grupların sonradan ortaya çıkmıştı. Onun için çok şaşırtıcı değil bütün bunlar. Tekrar üzerinde konuşmamız lazım ama bazı gazetelerde pek anlamamış görünüyorlar olayı. Devletsiz topluma az kaldı diye küçük bir başlıkla vermiş Özgür Gündem mesela devletsiz toplum ama kapitalizmin kalbi Wall Street'te başlayan isyan ve direniş dünyaya yayıldı diyor haberin altında da ve e, şeyde destek, Wall Street'e en büyük destek ise Roma'dan geldi sokağa çıkan binlerce kişiye polis saldırınca Roma savaş alanına e, döndü diyor ama bilemiyorum bu yorumun ne kadar geçerli olduğunu böyle Şimdi, yani sayı ise bahsedilen sanıyorum en büyük gösteri Roma'da olmadı İspanya'da daha az önce söyledik daha fazla oldu ee, yaşanan Olaylarsa da aslında odağı biraz kaydırdı aksine. Olsa destek vermek yerine. Hani çünkü şu ana kadar... Bütün medyada tabii hemen ön plana evet. çıktı. Aradıkları tek şey bu zaten kanlı, taşlı kavga, gürültü sahneleri. Ama ona rağmen mesela e, ana akım medyanın büyükçe bir kısmında da yer verenlerin de aslında başta Milliyet Gazetesi olmak üzere bu şeyin bu isyanın genel anlamı üzerinde durduğunu mesela bugün Milliyet'te de Tahririn artçısı olduğunu Kemal Derviş'in Brookings Institution Institution'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Kemal Derviş'in Amerika'dan başlayıp dünyaya yayılan %99 eylemleri için oy için demokratik mücadele önemli bir unsur olabilir dediği belirtiliyor önümüzdeki aylarda da ...devam edecek ve etkili olacaktır. Mutlaka Arap Bağrı'ndan esinlenmiştir... ...dediği yorumu var. Evet... ...önemli bir nokta bu. Ee, belki bilmiyorum... ...aradan sonra mı devam etsek ama... ...bu, bu isyanın... E, ...Wall Street'teki... ...merkezinden de... ...bazı önemli haberler var... E, ...elimizde ve sesler de var. Onlardan da bahsetmek gerekir. Örneğin bir haber... E, ...300 bin dolar... ...para başında bulunulmuş Wall Street'i işgal edin hareketine. Ee, aynı zamanda birçok işte yardım malzemesi hani orada kalanların kullanabileceği malzemelerden yollanmış. Ee, son derece isyanın yayılmakta olduğuna ilişkin ve kabul görmekte olduğuna ilişkin toplumun genelinde Sahir, umut verici işaretler evet, bunlar. Bence aradan sonra devam edelim. Önemli bir nokta çünkü bazı köşe yazılarında filan da böyle e, e, bayağı e, taraf girane hiçbir e, ayakta kalamayacağının kesin olduğunu gösteren bazı köşe yazarlarının yorumları da var. Orta sınıfın desteğini almaktan uzak çünkü hedefi yok filan şeklindeki tipik sağ. O ilk başından beri hedefi yok kavramı çok bile getiriyor. Onlarla ilgili de benim söyleyecek bazı sözlerim var çünkü hafta sonu takip ettiğimiz kadarıyla bunun da aslında bilinçli bir strateji olduğuyla bilinçli bir taktik olduğuyla ilgili işaretler de aldık. Onları da biraz aktarırız aradan sonra isterseniz. Evet, hem şeyler var, bir takım şey yayınları var. Wall Street'i işgal gösterileri çevre sakinlerinin canını yakıyor. Filan gibi Voice of America'dan yorumlar da var. Ee, bayağı röportajlar yapılıyor. Çok gürültü ediyorlar canım filan diye böyle davul çılınıyor diye. Fazla, az yemek yiyorlar sonra tuvaletimi kullanıyorlar diye şikayetçi restoranlardan bahis var. Ama onun dışında da e, Amerikan New York polisini mesela büyük şirketlerin saatte 37 dolara nasıl finanse ettiğin haberleri de var. Hepsini böyle bir ortaya kırışık yapabilir herhalde. Birazdan devam edeceğiz. Açık Gazete Eleanor, The Turtles grubundan dinlediğimiz ikinci parça da buydu. Çok hoş da sözleri olan, kendini de biraz, durumu da dalgaya alan hoş şarkılarından bir rol tarihinin. Jim Tucker'ın doğumu münasebetiyle The Turtles'dan bir şarkı daha çalmış olduk. O da 65 yaşını idrak etti. Evet Açık Radyo Burası 94.9 ve devam ediyoruz Açık Gazete Programı'na kaldığımız yerden de kaldığımız yerde bu Occupy Wall Street ya da Wall Street'i işgal et Amerika'nın mali kalbinin <gülüyor> bulunduğu yeri. Evet aradan önce e, bu Wall Street işgal et eylemcilerinin e, destek verilen destekten bahsediyoruz eylemcilere. E, 300 bin dolar civarında bağış yapıldığı söyleniliyor. Aynı zamanda e, yastıklar, battaniyeler, uyku tulumları, işte konserve e, gıdalar, e, ilaçlar, işte, hijyenik maddeler e, ve 20 çift de şey verilmiş, yüzme gözlüğü. O da biber gazından korunsun diye. diye. evet. Bu çok e, da bir şey. Yani yüz önde gelen yazarı dünyanın Salman. Rushdie, Neil Gaiman, Pulitzer ödülü kazanmış, Jennifer Egan ve Michael Cunningham gibi de pek çok yüz yazar o internet üzerinden de bir destek dilekçesi vermişler Wall Streetçiler. Bu paranın her toplantı ile ilgili de bilgi verelim. şey Amalgamated Bank yani Birleşik Banka herhalde diye çevirebilir değil mi? Birleştirilmiş öyle bir... evet. ...çeviri yapabiliriz ayaküstü... Ee, ...orada bir hesap varmış... ...bu bankanın da özelliği... AB'deki tek %100... ...sendika... E, ...şeyindeki... ...bankaymış... ...mülkiyetindeki diyelim... ...evet yani... ...büyük bir... ...destek hareketinin de... ...gelmekte olduğu... ...net olarak görünebiliyor... Hem 82 şehre işte yayılmasından dolayı hem de mesela bu Tukotti Parkı'nın otoriteler tarafından boşaltılması meselesi vardı. Cuma günü galiba onu çıkarken söylemiştik ve orada kalmıştık. Tırnak içinde temizlik, temizlik bahanesiyle. bahanesiyle evet. Ve nasıl olmuş? Burası New York belediye başkanı Michael Bloomberg ki kendisi büyük bir medyanın sahibi aynı zamanda da e, büyük finans merkezlerinden de yani finansçı adam ve çarşamba günü bir dolaşıp orada 5 dakika yürümüş. Aa, burası çok pis demiş onun üzerine zaten karar alınmış. Yalnız e, şey de yakından takip edenlerden biri bizim de takip ettiğimiz yazarlardan Deniz Şektir'de El Cezire yazdığı yazıda ben de oradaydım. Nasıl gördüğünü pek anlamadım demiş. Karanlıktı. Ve beş dakikada pek yeterli olmazdı pis olması için. Kimseyle de konuşmadı. Hafif sataşmalar olmuş yalnız. Bir iki atmışlar. Bloomberg'den geçerken parktan. O da kızdırmıştır beni onları. Temizlik. Ondan sonra yalnız birdenbire aktivistler ve şeyler işçi sendikaları. Tamam, o zaman geliyoruz. Bu temizlikte biz de bulunalım deyince vazgeçmiş şirket anında. Son dakikada değiştirmiş evet. Ses var elimizde galiba. Evet, ondan bir ses de var elimizde isterseniz ona kulak verelim. <gülüyor> properties just announced they're postponing their cleanings. My name's Luke Richardson, I'm 25. If you look to my left over here, you'll see a lot of people are pushing brooms, mopping, cleaning, scrubbing, and we're doing this in preparation for, uh, basically, uh, the Brookfields cleaning crew to come through tomorrow. Uh, they've asked us to leave section by section and allow them to do what they're, what they're uh, saying is a routine cleaning of this park. Um, And so we're preparing for them. We don't want to give them any. we don't want to give them any reason to see fault. Uh, we have been cleaning since day one. We have a sanitation committee, but we're doing a big, extra special cleaning today. Poncho Guthrie. The park is cleaner than a lot of areas around here. Now I'm not from the area, but a lot of people I know who have lived in the area say so it's cleaner now than it was before the occupation came in. There aren't any rats in there. The place is very sanitary. Garbage is picked up three times a day we take care of the recycling. There's very sanitary conditions. The only things that are lacking are things like showers and restrooms which could be provided with a city permit but unfortunately we don't have a city permit. So any sanitary issues are kind of on Mr. Bloomberg's plan. Evet, bu temizleme operasyonu tam bir fiyaskoyla son anda sonuçlandı. Çünkü işgalciler bunun kendilerini oradan bir daha geri gelmemek üzere atılması için yapılmış bir taktik olduğu düşüncesindeydiler. Çok taksız sayılmazlar herhalde. Böyle numaralar tarih boyunca hele New York'ta, hele Bloomberg gibi finans dünyasında çok yakın insanlardan gelince hiç şaşırtıcı olmaz diye düşünüyor insan. Ama temizledik parkı, temiz pakettik, gül gibi yaptık. Şimdi kalabilir miyiz demişler. Ellerinde de çalı süpürgeleriyle. Eh kaldılar da. Yalnız sendikaların büyük desteğinde bana atılmaması lazım herhalde. Evet. Vazgeçmiş poliste. Fakat ondan sonra da mesela kaldırımdan indiniz diye bir takım tutuklamalar var. Melih'in hazırladığı haber bülteninde epey sayıda tutuklama olduğu haberi de vardı. Yani mesela The Times meydanında ona akın eden binlerce göstericinin özellikle bankaları ve büyük şirketlere protesto ediyorlar yüklenirken yani ve geçerken de bankadaki hesaplarını çekiyorlarmış oradaki. Böyle polis en az 70 kişiyi tutuklamış. Ayrıca Chicago'da baya büyük bir tutuklama var. 175, Arizona'da eyalette 100, başkent Washington'da da DC'de yani. 20 protestocu tutuklandığı haberi de var. Ama bu destek mesesine gelince, e, ondan önce bir de Kanada'yı söyleyelim. Toronto birbirine girmiş yani. Ayağı kaldırmış daha doğrusu Wall Street hareketi. Toronto'yu çok büyük sayıda, binlerce eylemcide, çok yu, yu, yaygın bir, 3000'den fazla insan... Sonra giderek büyüyerek devam etmişler ve Toronto'yu birbirine katmışlar. Şimdi şeyden de bahsedersek bir yandan bu destek gelirken bir yandan da Pam Counter Counterpunch internet dergisinden belirttiği gibi dev finans şirketleri New York polisi ne Bayağı bordroya geçirmişler. O şirketler ortalama saatte 37 dolar ödüyorlarmış. Tabii şey yok. Emeklilik falan. Onların hepsi vergi verenlerin cebinden gidiyor. Bayağı ilginç bir Değerlendirmede böyle var. Hesabı yapılabilir. Evet. E, bir değerlendirme de tekrar yapacak olursak bu da şeydi. İşte bu e, göstericilerin hedefi yok meselesiydi. Bu konuda gelen e, raporlara göre e, yine İspanya'dakine benzer bir şekilde göstericiler arasında da e, görüş ayrılıkları oluşmaya başlamış. Bir kısmı net e, hedefler koyulması e, taraftarı iken bir kısmı. E, hareketin zaten gücünü böyle hedefler koymasından aldığını söylüyormuş. Bunlar doğal tabii olabilir e, bu tür görüş aylıkları ama e, Lomon Gazetesi'nde bir e, yorum çıkmıştı hafta sonu bununla ilgili. E, o yorumda da e, bir akademisyen şu anda maalesef ismini e, hatırlayamıyorum ve haber de bulamadım <gülüyor> parça arasında tüm e, aramalarıma rağmen ama aklımda kalan kısmıyla e, bu sosyal hareketler, toplumsal hareketler üzerine uzman akademisyenin e, görüşlerinden aktarayım. daha sonra da ismini verme sözüyle beraber bulduğum zaman. E, şöyle demiş e, diyordu. E, kadın. E, bu hareket zaten gücünü bu tarz hedefleri e, hedeflerini geniş tutmaktan alıyor. çünkü bu yüzde 99 söylemi çok aslında stratejik olarak başarılı bir söylem Biz de ilk başta hani bunu akademik olarak incelerken, ee, bize yetersiz ve hareketin gücünü azaltıcı bir şey olarak gelmekle beraber şimdi aksine ikna olduk çünkü e, kimseyi dışlamamış oluyorsunuz. Son derece birleştirici e, bir şey ve özellikle batı toplumlarının içinden geçmekte olduğu bir kriz anda bu tarz bir e, birleştirici hedeflerin e, çok daha başarılı olma ihtimali potansiyeli var şeklinde konuşmuştu. Evet zaten e, şimdi ben de maalesef senin durumuna düşerek Zinet'ten bir haberi bulamıyorum. Orada da belli başlı bütün Pew Gallup ve Times gibi CNN gibi araştırma kuruluşlarının yaptığı araştırmalarda Amerikan halkı kamuoyu içinde desteğinin oldukça büyük olduğu bu hareketlerin işgal hareketlerinin ve üstelik de artmakta olduğunun da ortaya konan, konan haberler de var. Destek büyüyor yani. Zaten e, şeyi de konuş, onu da ben sözünü vereyim tekrar bulup bu, bu mikrofonlardan e, söyleme şeyini. E, fakat ilginç olan noktalardan biri de şu. E, bayağı ciddi bir e, dayanışma hareketinin devam ettiği de hiç şüphe götürmeye devam ediyor Eğer tabi gerginlik de oluyor yani e, polis durmadan insanları tutukladıkça e, şeylerinde özellikle yaş ortalaması gençlerin daha ağırlıklı olduğu bu topluluk içinde bir frustrasyon ve şey sıkıntı yaratıyordur ve sinirleri de biliyordur bu en büyük tehlikesi bu olabilir ama eskiden beri söylenen şey şuydu hareketin mesajı aslında işgalin kendisi yani daha açık net bir mesaj vermeye zaten gerek olmadığını söyleyen de ilginç yazılar yer almıştı evet buradan bu, bu hareketi şimdilik bırakalım Naslu Ali Bilge ile de Aynı e, konu üzerinde biraz daha durma fırsatı bulacağız dünyanın e, en büyük hareketi ve gelişme çizgisinde. Tabii Türkiye'de de e, İstanbul'da da olmuş olduğunu belirtelim. Küçük bir grup bir Taksim Gezi Parkı'nda bir araya gelmişler ve e, 50 kişi civarında bir grubun bir araya geldiği haberi de vardı. Wall Street eylemlerine İstanbul'dan destek haberaktüel.com sitesinden aldığımız bir haber. değişik gruplar farklı şekilde farklı yerlerde yaptı şu anda da buradayız demiş Bülent Özdemir sosyal medya kanalıyla bir araya geldiklerini belirtmiş bu mücadelede tek olmayacağız bu şekilde mücadele edeceğiz ama hep beraber olacağız bir halka oluşturduk burada bunu çoğaltmamız gerekiyor şu anda insanlar dünyanın birçok birçok ülkesinde bizim gibi düşünüyorlar ve bir aradalar demiş Evet bu arada demin e, ben haberi buldum ...demin yaptığım, aktardığım... E, şey yorumu... ...yapan... E, ...akademisyenin ismi Gilda... ...Zveman... E, ...New York Üniversitesi'nde de bir... E, ...sosyolog kendisi... ...evet inşallah... ...ben de... ...kendi haberimi aynı şeye... uğratacağım. ben senin kadar... ...internet... ...kullanımında... ...mobil değilim... <gülüyor> İlir Evet şimdi şeyden de bahsedelim. Bugün diğer önemli haber olarak karşımızda. Bu günlerdir konuşmaya çalıştığımızda fırsatını bulamamıştık. İstanbul'un silüetini bozduğu için müthiş eleştirilen gökdelenlere karşı insafa çağrı bildirisi vardı. Onu başbakanın evini yapan mimar Hilmi Şenalp'in de imzalamış olduğu ilginç bir detay Ertan Altan'ın haberi tarafta. Ben insanlık görevimi yerine getirdim. Kadir Bey de çok üzgün ve bu sorunu çözmeye çalışıyor demiş. Sorun nasıl çözülecekmiş? Evet onu bilmiyorum işte ben Yani de. çünkü o sorunun çözümü birkaç şekilde olabilir. Bir tanesi ruhsatı varmış değil mi bu şeylerin gökdelenlerin? Evet ruhsatı o olmadan da yapıldığı bilinir ama sanmıyorum burada olmasın. Yok ben olduğunu okudum başka evet. kaynaklardan. Sorun şurada ilk başta bu gündeme getirildiğinde zaten öyle bir sorun olduğu reddedilmek istendi. Bizzat Kadir Bey tarafından ben hatırlıyorum demecini siz de hatırlıyorsunuzdur eminim. Sadece belli bir açıdan bakıldığında çıkıyor canım falan şeklinde bir yorum gelmişti hatırlarsanız. Salacak'tan falan bakıldığında bir şey çıkmıyor denmişti. Yani İstanbul'a sadece tarihi şehir silüetine belli açılardan bakmanız gerekiyor. Evet. Aksi takdirde çok da tarihi şehir olmayan bir silüetle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sorunun çözümü için iki tane yöntem var. Bir bu şeyi, aberasyonu, bu sapmayı ortadan kaldırmak. Şimdi rüçatı göre bunu yapamayacaksınız herhalde. O zaman sorun o şeyde mevzuatta mı bir değişiklik yapılacak? Yani yapılm, evet yani hakikaten bir İstanbul sahipsiz değil diye bir inisiyatif var ve insafa çağrı. Hakikaten baş mimarı da başbakanın baş mimarı da İstanbul için insafa çağırdı diyor. Fotoğrafta gerçekten de Sultanahmet Camii'nin arkasından görünen binanın siluetleriyle gerçekten İstanbul'un binlerce yıllık dillere destan diyeyim siluetinin yerle bir olduğu İstanbul için siluet ana planı oluşturması yönünde bir karar almışlar ama artık kentin siluetini bozacak yapılaşmaya izin verilmeyeceği vurgulanmış. Şimdi artık ne demek ve zaten bundan önce nasıl verilebiliyordu? Onu da anlamak mümkündü. Tipik bir işte böyle oldu bitti oldu bitti mantı ile şey yapılıyor. Geleceğe yönelik temenni düzeyinde bir sulu boya karar olarak tanımlanıyormuş. Yani o, tamamen dostlar alışverişte görsün mantığına uygun bir şekilde. Yani gökdelen krizi tam bir kaosa dönüşmüş durumda diyor açık şehir köşesinde Ertan Altan yazmış. En büyükleri 36 ve 26 kat olan gökdelenlerin silüete karışmaması için en az 15 katın tıraşlanması gerekiyormuş. Bir çözüm bulmaya çalışıyoruz derken bu çözümü herhalde öngörmemişlerdir. İnşaatı yapan şirket de tıraşlamayı nedense kabul etmiyormuş. Aa. Çünkü inşaat bugüne kadar yasal bir şekilde ilerlemiş. Ancak öte yandan da Kültür Bakanlığı'nın belediye yaptığı uyarılar varmış. Eğer yüksekliğin düşürülmesi yönünde bir karar çıkarsa bunun maliyetini kimin üstleneceği de ayrı bir tartışma konusu. Onlar düşünsün diyorsun ha. Artık. Ben bir şey demiyorum bu konuda. Yani e, Ferhat Kenter'de insafa çağrı yazısını yerin yedi kat altı köşesinde taraf gazetesinde cumartesi günü dile getirmişti biraz da ona bakalım hakikaten insanın nefesini kesecek bir durum bu yani şey diyor Ermenileri Rumları unuttuk Osmanlı'yı unuttuk harf inkılabı ile Osmanlıcayı tarihi ve onların şehirlerini unuttuk ve çağdaşlaşma projemizle başlattığımız unutma operasyonu bugün son aşamasına geldi. Bütün Türkiye baştan aşağı bir uçtan diğer uca milliyetçilik ve kalkınmacılık cilası altında sermaye, beton, arsızlık, kibir sarmalına terk edilmiş durumda diyor. Kapitalizmin ideolojisinden başka hiçbir haltı yansıtmayan kentlerimizde Seyretmeye devam edersek bundan sonra ne kadar kimlik diye yırtınsak da hatırlayacak hiçbir şeyimiz kalmayacak. Her şeye rağmen seyretmeyenlerden ikisini örnek vererek bitireyim yazımı demiş. Birincisi birikimin ekim sayısında yer alan inşaat Ya Resulullah dosyası. Buna da biz de dönmeliyiz tekrar. Hem analizin hem de isyanın nasıl olabileceğine dair ipuçlarını görmek için. Diğeri ise Zeytinburnu'nda yükselen korkunç gökdelenlerden hareketle İstanbul'un siluetini ve aslında anlam dünyasını darmadağın silen ve unutturan beton kulelere karşı bir başka isyanı dile getiren çağrı. İstanbul sahipsiz değil, internet sitesinden yer alan ve insafa çağrı başlıklı metinden bahsediyor. Ve Sermayedarından kamu yöneticilerine mesuliyeti olan herkesi insafa davet ediyoruz. Ululuk gösterin ve vicdanlarınıza kulak verin. Şimdi bu proje ve emsal oluşturma sebebiyle arkasından gelebilecek başka benzer projelerle İstanbul'un yani hepimizin kimliği, varlığı, değeri açık bir tehlikeyle karşı karşıyadır. İstanbul silüetini bozan üç gökdelen derhal yıkılsın, benzer projeler durdurulsun, Tarihi şehirler hikmetle, doğrulukla ve adaletle korunsun, yönetilsin. Koruyacağımız şey yalnızca siluet değil, ahlakımız, namusumuz, varoluşumuz ve geleceğe dair umudumuzdur diye. Buna imza kampanyasına da katılmak isteyenler için Ferhat Kentel imzayı da veriyor. İstanbul sahipsizdeğil.org ...bir imza vermek imkanı var. Gerçekten de bu, bu mesele... E, ...tam... E, ...yani daha ötesi de... ...yorumlanacak da bir şey yok. Gayet e, insafa çağrı... ...metnini hazırlayanlar... ...meseleyi son derece net... ...ve vicdanlı bir şekilde... ...dile getirmişler. Pelin Cengiz de... ...dünkü Pazar... pazar ...Taraf Gazetesi'nde... Aynı konuya değinen kulis tarafı yaz, başlık, e, <gülüyor> sütununda e, daha çok ağaç kesip daha çok beton dökelim diyor ve şuna değiniyordu ona da değineyim. Yani, İnşaat Ya Resulullah başlığıyla çıkan dergide Sinan Birikim dergisinde Sinan Gülhan Türkiye'deki konut üreticiliğini ve AKP iktidarı döneminde TOKI'nin geçirdiği serüvenle bugün geldiği noktayı çok iyi anlatıyor. TOKI'nin statüsünün 2004-2008 arasında yapılan değişikliklerle kamu ihale kanunu dışına çıkarılması yani tamamen denetimden kaçırılması. Belediyelerin yetkisinden bağımsız imar yapması neredeyse olağanüstü yetkilerle özerk bir statüye kavuşturulması dile getiriliyor. Ve en iyi vahameti en iyi özetleyen cümle de şuymuş. Bu olağanüstü yetkiler TOKİ için temelde şunu ifade ediyor. İstediği kentsel araziye el koyabilir. Bunu istediği ve uygun gördüğü koşullarda kapitalizmin en temel arz talep ilkelerinden bağımsız şekilde istediği sermayelere vakfedebilir tabi şey orman ve su işleri bakanı Veysel Eroğlu da Türkiye'nin kaynaklarını iş adamlarımızın istifadesine sunmak istiyoruz demişti hatırlanacağı üzere biz bunu cuma günü okumuştuk Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Arap Baharı nedeniyle Türkiye'ye çok büyük talep var. Bu konuda milli parklardan projeye uygun olmak kaydıyla nerede olursa olsun ormanlık alanları turizm için tahsisse hazırız demiş. Ve işte Şehircilik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da tanıtım broşüründe nasıl geçiyormuş biliyor musunuz? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı nasıl anlatıyorsun? Şöyle. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bakanlığın tanıtım broşüründen kamu yatırımlarına yönelik planlama iş ve işlemlerini hızlandırarak bu yatırımları zaman kayıpları yaşanmadan hızla ekonomiye kazandırmak amacıyla hızla ee, hazırlık ve onay işlemlerini yürüten merkezi bir kurum olarak yapılandırılmış durumdadır. Son cümlesinde de şey diyor: "Sürdürülebilir çevre ve yaşam kalitesi yüksek yerleşmeler hedefine ulaşmak için çalışmalarına başlamıştır." Bu çevreyle bir herhangi bir ilgisi yok, yatırımlarla ilgisi var yani. Çevre ve şehircilik Bakanlığı. Evet, yani siluet meselesi sadece şehir meselesi, silüet meselesi değil, kimliğimiz ve geleceğimizin temel, kaybıdır diyorlar. Hangi mı? ideolojinin hakim olduğunda yansıtıyor? Temel paradigmamızı yansıtıyor toplum olarak. Durum bu. Var gücümüzle karşı durmaktan başka yapacak hiçbir şey yok. Şimdi eminim Çevre Bakanı'ndan yeni şeyler gelecektir. Ya Çevre Bakanı'ndan ya Ormancılık Bakanı'ndan bak ne kadar çok orman yapacağız planları bunlar diye. Milyonlarca ağaç diktik bundan sonra da dikmeye devam edeceğiz diye de bir açıklama gelecek ama inandırıcılığı pek olmayacak. Bunu söyleyebiliriz herhalde. Peki ara verelim. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Günaydın. Ankara'da soğuklar başladı herhalde. Evet. E, Mevzu ne uygun olmayan bir şey başladı. Öyle mi? Biz, İstanbul'da da, da soğuk ve yağışlı bir hava var. Ve artacakmış da deniyor. Peki biz bütün dünyaya yayıldı görülen bu işgal hareketleri üzerinde biraz konuşmaya başlamıştık zaten. Wall Street'i işgal adlı protesto gösterilerinin aynı zamanda e, Avrupa'da da büyük bir ivme kazanarak dünyanın bütün şehirleri Avrupa'dan Hong Kong'a kadar, Tayvan'a kadar giden bir hareket olarak yayıldığını görürsün Hala pek...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 lişkin kararlar çıkmasını sağlamak, bu kararların sürdürülebilirliği devam etmesini sağlamıyor. Dönük 3 bin lobici 5 milyar dolardan fazla 1998-2008 yılları arasında e, para harcamış. 3 bin lobici 5 milyar dolardan fazla. Bu bugün finansal kriz yaşan, pek çok kararın, politik kararın alınmasını sağlıyor. E, bu 3 bin lobici ve 5 milyar dolar üzerindeki harcamayla siyaset üzerindeki etkileri. Bunlar Wall Street'teki yatırım kuruluşları, ticaret bankaları, işte büyük konular, gayrimenkul şirketleri, sigorta şirketleri e, siyasi bağışlar için sadece 1.7 milyar dolar, lobiciler için de 3.4 milyar dolar para harcamışlar. Bu rakamlar Afrika'daki iki kuruluşun ortak hazırladığı e, bir rapor e, alıntı. 2007 yılındaki işte bu lobici sadece finans sektöründeki endüstrideki bu kararları e, finansal krize yol açan e, kararların alımına ilişkin arasında mesela sermaye, türev araçlarının e, denetimine yasak getirilmesinin önlenmesi, ticari bankalarla yatırım bankaları arasındaki bütün bu denetme unsurlarının kaldırılması,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 Zaman zaman 10 yani yıldır, yıldır süredir şey yapıyoruz. Türkiye krizinin hemen sonrasında yayınlarımıza başlamıştık. Türkiye'yi finans kapitalle medya kapitalinin iç içe Ben hep bahsederiz 1980'li ve 90'lı yılların e, süresi içinde. Dünyada da benzer bir e, durum vardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde iletişim e, e, sektörü, lobicilerde, finans sektörü iç içe bir yapılanma içerisinde oldu.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 Büyüme arası, ülkenin gelişmişliğini bu sağlar diye bir akademik çalışma da yok biliyor musun? Yani bütün bunlar yapılırken, yani finansal serbestleştirme, eşittir bir ekonominin büyümesi ve refaha sağlanması, bu bir propaganda, işte, politika aracı olmasına karşın, finansal serbestleşmenin ekonomik büyümeyi muhakkak sağlayacağını söylemelerine karşın, kanıtlayan bir çalışmanın da olmadığını ortaya ee, şey koymamız e, belirtmemiz lazım. Tabii ki bu. Yani gelişmekte olan ülkelerde e, sayısız krizlere yol açtığı gibi e, geliş ülkelerin kendi ülke vatandaşları arasındaki derin uçurumları da beraberinde gitti. Yani e, geçen hafta bir miktar bahsetmiştik. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi beslenmeyenler, açlık tehlikesiyle karşı karşıya 4 milyon ta, 4 milyon çocuk var. 50 milyon kişiye ulaşan, iyi beslenmeyen bir nüfus var. Mesela Avrupa'ya baktığımızda yine AB Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırma Enstitüsü'nün bir araştırmasına göre sadece Avusturya'da 1 milyon 18 bin kişi yoksulluk sınırında yaşıyor. Yani evet e... yani pardon sözünü kerektim. Amerika'da bu 46 milyon diye son basılan yoksulluk hesapları bu...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 ilk yüzde bir yüzde otuz dördüne sahipmiş ülkenin bütün servetinin ve gerçekten süper zenginler ilk binde bir içindekilerse bütün Amerika Birleşik Devletleri gelinin yüzde altısına sahiplermiş binde biri ve beş yüzde bir de bir milyon doların üstünde yüzde on üçünü Amerikan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 işte kuruluşların ya da e, yöntemleri düzgünleştirilerek daha da derin ortada olan rakamlar belli. Gerçekten e, bu gelişmiş ülkeler e, nüfusları içerisindeki gelir eşitsizlikleri vatandaşları için gelir kat ve kat e, arttığını e, görüyoruz. Ve o açlık ve yoksulluk sınırlarının yani o sanıyorum e, şimdi şey yapıyorum ama %12'si Avrupa Birliği ya da gelişmiş ülkelerin yoksul vatandaşlık sınırında yaşıyor. Dediğiniz gibi bununla birlikte e, yani mesela e, sadece 2000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 olmayan 50 milyon aşkın insan bir o kadar evsiz ve açın yaşadığı bir ABD ile karşı karşıyayız. İşte açlığın ve yoksulluğun arttığı. Aynı şey İngiltere ikinci sırada geliyor. İngiltere'nin yoksulluk, İngiltere'deki harcamalar da çok ciddi bir harcama. Sırasıyla Fransa'yı, İngiltere toplamı 3-4 ülkenin Almanya'da, İtalya'da İtalya'yı etkilediğimizde dünyadaki silahlanma harcamalarının çok büyük bir bölümü bu ülkeler tarafından yapılıyor. İşte bir taraftan baktığında Amerika Birleşik devletlerinde sadece kozmetik harcamaları 8 milyar dolar, Avrupa 11 milyar dolarını dondurmaya harcıyor yani. Evet. 50 milyar dolar Sigara harcaması, 105 milyar dolar Avrupa'nın şey var alkol içki harcaması 400 milyar dolar da dünyada.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 ...artık geleneksel partilere benzemekten... ...çıktı çoktan... ...normal olarak... nüfusun temel... O ...tartıştığı konularda ne düşündüğünü... ...çok daha sağında yer alıyor diye... ...bir konuşma yapmış ki... ...buna katılmamak mümkün değil bence... ...asıl sorun da burada yani... ...demokrasi ya, olamıyor yani... ...evet yani... ...çok bir şey hatırlıyorum galiba... ...bundan böyle bir 7-8 yıl önce... ...olması lazım... ...Mahikan Online...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 30 yılda damgası vuran bu anlayış bütün dünyanın gezegenin tüm iklim bu sebebiyet veren şeylerin altı arkasında yatan irade bu bugün yaşadığımız tüm bozuklukların yani kapitalizmin krizi 1929 yılındaki büyük krizde iklimle ilişkin bir durumdan süredenemiyordu ama bugün kapitalizm bu kriziyle iklim krizi e, yan yana e, paralel kulvarlarda e, gidiyor. Bu birbirini dışlayan bir olgu değil. E, dolayısıyla bugünkü krizi, e, bugünkü finansal krizi, kapitalizmin krizini, bugün yaşanan krizi e, bakarken iklimle olan ilişkisini görmezden gelmek büyük bir hataya düşmek olur. Hangi açıdan bakarsanız bakın buna. Ee, bununla birlikte ele almak durumundayız. ve dolayısıyla yani bu düzen yani bu yaratılan bu işte amen diyeyim yani bu olay oyunun kuralları değişmiyor hala değişti yok ve bu sonuçta eee direnişle 85 ülkede devam eden yani gelişmiş ülkeler ağırlıklı olmak üzere devam eden ee, bu tür gösteriler, bu tür yaklaşımlar, yani atak grubuyla, o, yani 1920'lerin başındaki başlayan dünya sosyal forumlarında, bölgesel forumlarda dile getirilen, e, ama o günki e, şartlar içerisinde daha çok gelişmekte olan ülkelerin e, yaşadığı problemler üzerinden.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 Ama e, bütün dünyada büyük bir hareketliyorlar. Bu da gerçekten 30 yılının gelişmekte olan ülkelerde yarattığı eşitsizlik, adaletsizlikler, uçurumlar aynı zamanda gelişmiş ülkelerin e, insanları arasında da kat be kat artan eşitsizlikler sonucunda doğurdu. Aynı zamanda e, yani son e, 10 yılda gıda ve e, tarım fiyatlarındaki artış yaşattığı bir tahribat var. Gezegenin tahrip olması. Evet, bu yani, bağlamda yoksulluk ve açlıkla birlikte bu gelir eşitsizliğini kat be kat artması yani böyle bir sistemin devam edemeyeceğini ortaya koyuyor ama şu anda henüz oyunun kurallarına ilişkin bir değişiklik göremiyoruz. Evet bu mantık yani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 Yani bu, bu ikisini birlikte e, değerlendirmek lazım. Yani bu krizi ekonomik felaketlerle iklim felaketleri birlikte e, yani hem kapitalizmin yarattı bu krizin finansal sistem vesaire bunu oluştururken e, bu mücadelenin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 Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gazete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 To the company store Tennessee Ernie Ford, Sixteen Tons, 16 Ton 1991'de ölen Amerikalı folk ve country şarkıcısı Müzisyeni önemli bir isim. Tennessee Orniford öleli 20 yıl olmuş tam. 17 Aralık şey 17 Ekim 1991'de hayata veda etmiş. Gayet çok iyi de bilinen bir şarkısı bu. Şirketlerin, kömür şirketleri madenlerinde çalışan işçilerin de ömür boyu orada nasıl köle olmak zorunda kaldıklarını çünkü ruhumu kantine satmış durumdayım diyor. Bütün borçlanmış durumdayım diyor. Evet devam ediyoruz. Ümit Kıvancı'nın da bu konudaki filmini de hatırlatalım. Bu vesileyle kömür işçilerinin durumunu. 16 ton adını taşıyor da. Ee, ben bir ufak ekleme yapayım. Düzeltme değil bu sefer de. Ben de buldum sonunda. Kevin Young'un ziynetteki yazısında cumartesi günü çıkan yazısında Amerika Birleşik Devletleri'nde son zamanlarda yapılan kamuoyu araştırmalarında bu Occupy Wall Street yani işgali Wall Street'i işgal hareketinde çok oldukça yüksek bir kamuoyu desteği harekete gö görünüyor. Bütün basında bütün o gösterilen şeyler yani bir avuç işte bunlar hippie bozuntusu savruk insan genç beyaz çocuk özel hiçbir şeyi yok talepleri de yok işte homurdanıp duruyorlar filan demesine rağmen genel olarak ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nde genelde büyük bir sempati olduğu görülüyor. Ve medyanın bütün bu engellemelere rağmen çok büyük bir şey. Şimdi dört ayrı araştırma yapılmış. Ipsos Pew, NBC ile Wall Street Journal beraber ve bir de Time dergisi. Hepsi 6 Ekim ile 10 Ekim arasında yapmışlar. Ve en önemli bulgulardan bir tanesi bir kere kamuoyunun dikkatini çekmiş olduğu bu meselenin Occupy Wall Street hareketinin. Yani daha 3 hafta geçtikten sonra ülkenin %82'si en azından duymuş hareketi. %50'si de gayet yakın ya da oldukça yakın hissediyor kendine Olayı biliyor. Pew araştırmasına göre de %42'si ülkenin hareketi çok yakından ya da oldukça yakından izliyorlarmış. Fakat en büyük destek nedir diye sorusuna bakınca Time araştırmasına göre %54'ü. Cevap verenlerin 5.400 kişi arasında yapılmış bu şey araştırma yüzde <gülüyor> 54'ü çok o, olumlu baktığını ya da oldukça e, olumlu baktığını söylemişler yani yüzde 25'te yüzde 29'un toplamı yani sadece yüzde 23 Pek olumlu bakmıyorum. Olumlu bakmıyorum demiş. Son kalan %23'lük dilimde henüz bir şey bilmiyorum demiş. Yani e, bu da şu demektir diyor Kevin Young yazısında şu demektir ki bu ülkede 167 milyon insan Occupy Wall Street hareketini olumlu bakıyor. Bunların %1 ya da ikisi bu insanların aktif katılımcı olsa bile bunu şimdi bu ülkede 1960'lardan beri muhtemelen 1930'lardan beri bu ülkenin gördüğü en büyük hareket olduğunu da ortaya koyuyor diyor. Çok ayrıntılı incelemeleri var onlara girmeyeceğiz ama Türkiye'den de bazı basın mensuplarının bu ilgi uyandırmadı sözünü Tamamen desteksiz yazmış olduklarını ortaya koyan, isimlerini vermeyeyim şimdi. O yazarların desteksiz atmış olduklarını ortaya koyan araştırmalar da burada var karşımızda. Evet. Evet, diğer haberlerimize devam edelim mi? Evet, devam edelim. Şimdi... Türkiye ile ilgili olarak örneğin ondan da bahsedelim. Bu mecliste tartışılmakta olan hani kıyafet yönetmeliği mi ne diyeceğiz ona pantolon falan geri çekilmişti. Türban önerisi de yapılmıştı. BDP'li vekiller tarafından hani. Başörtüsü. Orada, evet pardon başörtüsü. O serbestse o da serbest kalsın şeklinde bir öneri yapılmıştı. Başbakanlar ilginç açıklamalar geldi mesela bununla ilgili. Ne dedi başbakan? ne dediğini yani çok yorumlaması kolay olmayan şeyler söyledi. Adalet Yorum yapmaya bence hiç gerek yok. Direkt aktarsak yeterlidir. Kızılcahan'daki istişare toplantısında mecliste başörtü serbestlisinin önünü açabilecek olan BDP önergesini ki bence e, oldukça kıvrak ve ilginç zekice bir e, hareketli partiyi sıkıştırmaya da yönelik bir şey. Çünkü bugüne kadar dokuz yıldır iktidarda olan e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha iktidara gelmeden önceki bir numaralı en önemli politik meselelerinden biri olan değil, başörtü meselesini hala... Hayır, ayrıca me insanların ne giydiğinin e, yani orada, yani mecliste ne giydiğinin e, önemine de... E, Nasıl bir önemi olabileceğini kişiselden öte de dikkat çeken bir öneriydi. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sıkıştırmaya yönelik değil. Öyle de bir önemi vardı. Evet. Ay, yani kendi ay, tercihi olması evet, gerekliyle ilgili politik kişileri. bir manevra olarak da ilgi çekiciydi. Evet. Ama bununla ilgili Başbakan Zerdüşt olanın türban sorunu olmaz. Ben de bundan dolayı e, demin türban kelimesini kullanmıştım. Hmm. E, şeklinde bir açıklaması var. Dini... Ne? Dini Emek zerdüştlük Zerdüştlük olan bir anlayışın Böyle bir derdi olabilir mi Dert istismar demiş Ve bizi böyle köşeye Sıkıştıramazsınız demiş yani son derece Ayrımcı bunu galiba BDP'nin Değil de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Destek verdiği bir şeydi ve Onun üzerine söylenmiş mi Anlamadım nereden çıkarttığını bu Zerdüştlük meselesini de başbakanın Fakat Bu yani kendi kendine yakıştırma mı artık ne demek lazım bilmiyorum. İlginç. Ayrıca ne fark eder ki? Evet. Ne Yani ee, ne, be, de, ne ayrıntı? Kişilerin giyim kuşamından kendilerinin sorumlu olmasını e, savunmak için e, belli bir dine mensup olma kriteri gerekiyor mu? Benim bildiğim kadarıyla. Gerekmiyor. Hani belki onu da bir tabu olarak kabul eden dinler vardır ama... <gülüyor> Evet yani şey burada e, böyle buyurdu Erdoğan diye de bir başlık atarak hakkını vermişti. Böyle buyurdu Zerdüşt eserine gönderme yaparak İlke'nin. Hakikaten bu hem alakasızlığı hem de ayrımcılığı açısından, üslubu açısından son derece eleştiriye değer ve aslında gerçekten de bizi böyle sıkıştıramazsınız, köşeye sıkıştıramazsınız derken de köşeye sıkışmış olduğunu da gösteriyor böyle bir şeyle bence. Öte yandan tabii şeyi de söylemek lazım. Mesela ÖTV zammını <gülüyor> e, da savunurken de sigara içmezsin, alkolü az tüketirsin, olur biter. Bir de şu şu marka arabaya değil şu şu marka arabaya binersin demiş. Demiş. Şimdi bu savunulabilir bir şey aslında böyle bir vergi. lüks tüketim vergisi olarak. Şimdi bir kere şurada şöyle bir şey var. Sigara veya alkolü ne kadar lüks tüketime katabilirsiniz e, o bence tartışılır bir tartışılır, nokta. Tartışılır evet. Bir ikincisi e, otomobil konusunda getirilen vergi savunulabilir olabilir. Hiçbir evet. itirazım yok buna hani bir iklim değişikliği konusunda bu kadar zaten yayın yapan bir evet. radyonun <gülüyor> ve bu konuda da hani iyi kötü çalışan bir insan olarak ben mesela petrol tüketimini azaltacak her türlü önleme, vergiye baştan olumlu yaklaşmak durumunda hissediyorum kendimi. Ama sorun şu şu şu marka arabaya binmezsin şu şu markaya binersin deyince ne oluyor? Bir ikincisi Türkiye'de veya başka yerlerde petrol tüketiminden yoğun olarak sorumlu e, arabalar zaten hani o büyük arabaların çoğu değil. Evet değil. Aksine araba kullanılması yoğun bir şekilde. Hayır vergiyi savunmak açısından yani bu illa... Hayır zaten sorun da şu o bir vergi değil. Yani özel tüketim vergisi denilen şey o anlamda bir vergi değil aslında. Yani mesele ise, sosyal adaletse vesaire, bunun başka yöntemleri var değil mi? Hani gelirden sonuçta doğal e, gelirinin daha düşük olanla daha fazla olanın farklı oranlarda vergi vermesinden daha doğal bir şey olamaz. Çünkü hani işte günde 1 dolar kazanıyorsunuz veya 100 dolar kazanıyorsunuz. Günde 1 dolarınıza vergi getirildiği zaman e, ölüyorsunuz %50 vergi. <gülüyor> evet, zaten ölüyorsunuz evet, ayrı yani. neyse öyle bir şey var ama gerçeklik var burada. Sorun e, cari açığı kısmak için olduğu söyleniliyor. Ben anlayamadım pek. Yani öte yandan da işte yine e, başka e, ithal e, otomobil e, markalarından bahsediliyor falan filan. Öte yandan işte başbakanın bir süredir devam eden bir yerli araba tutkusu da var. Bunu da e, sık sık dile evet, getiriyor. Sürekli olarak da bir yerli araba imalatı üzerinde... Hızlı bir şey yerli silah Ne olduğu bilirsiniz yani amaçlar merkantelizm mi hani yani e, bir ithal ikameci bir e, dönüşüm mü var tekrar e, öyle bir istek mi var yoksa başka bir şey mi anlaşılması güç. güç çok yani güç. şu haliyle de ÖTV hakkında e, ama petrol tüketimini azaltacak falan gibi bir yorum yapmak da imkansız. Zaten e, Başbakan'ın vergide bu şekilde savunması, ÖTV'yi bu, zam mı bu şekilde savunmasının bir anlamı, yani şeyle ilgili bir e, savunmasında e, küresel iklim değişikliğiyle filan çevreyle ilgili bir kaygı asla söz konusu değil aslında. Evet, diğer haberlerimize isterseniz geçelim. Dünyadan çeşitli haberlerimiz var. Ee, örneğin e, ...Obama'nın 8. Savaşı var. Evet. Bir haber olarak. E, bu stopwar.org.uk e, sitesinde mevcut bir haber bu. Şöyle diyor haberde. Barack Obama Uganda'yı... E, ...Irak, Afganistan, Pakistan, Somali, Yemen ve Libya'dan sonra... E, ...7. Savaşı olarak ekledi diyor. Eğer... Bu tırnak içinde teröre karşı savaş olarak adlandırılan ve ne yüdüğü belirsiz şeyi de eklerseniz 8. savaşı olarak değerlendirilebilir diyor bu Başkan Obama'nın. E, ilginç olan neden Uganda? Hani Afrika'da e, birçok bölgede e, çok fena çatışmalar, e, işte iç savaşlar, e, etnik temizlik şeyleri yaşanıyor, e, çabaları görülüyor. Başkan Obama şey demiş orayla ilgili olarak bir e, milli güvenlik ilgisi olduğunu söylemiş ABD'nin Uganda ile ilgili olarak e, konu belirsizliğini koruyor biraz şeye benziyor hani bu, bu İranlı ajanların ABD'deki Suudi Arabistan elçisini öldürme planı gibi anlamlandırmakta zorluk çekiyorsunuz ta ki şeyi hatırlayana kadar haberde de bu veriliyor zaten 2009 yılında bir Amerikan şirketinin Uganda'da sahra altı ülkeler arasındaki en büyük petrol rezervini keşfettiği bilgisi hmm. verildiği Ufak bir zaman. detay olarak birdenbire. Minik bir detay olarak evet akla takılı veriyor. Peki ona bu durumda ikinci bir Nobel Barış Ödülü verilmesi düşünebilir mi acaba? <gülüyor> Valla ben Nobel Komitesi'nde olsaydım e, tahminen her gece rüyalarıma girerdi bu. Evet ben de... Birincisinin da... verilmesi. <gülüyor> komitesi'nde olmak istemezdim doğrusu. Vermiş oldukları muhtemelen en yanlış karar diyebilir miyiz bilmiyorum. Muhtemelen fazla bence orada. Tartışmasız en yanlış karar. Yani bir kere daha şeyi de gösterdi. Yok kesincire de vermişlerdi. <gülüyor> Ama şimdi şu anda şeye bakıldığı zaman, e, Secere'ye bakıldığı zaman, Secere'ye bakıldığı zaman bence Kisincir'i geride bıraktı. E, ölen insan sayısı açısından bakarsak henüz ulaşamadı o miktara. Hmm. 3 milyon insanın filan ölümüne yol açtı sadece Güneydoğu Asya'da. Güneydoğu Asya'da şu an toplam Kambos, nedir? Çelak. 8 Savaşı'ndan Obama'nın bilmiyorum yalnız. Ben, ben emin de değilim bilmiyorum. ondan çok. Neyse yani zaten bu rakam meselesi değil. Nobel Barış evet. Ödülü dikkatli olmak durumunda. Barışa teşvik e amaçlı verilen Nobel Barış Ödülleri pek etkili olamıyor, olamıyor. sanıyorum. Öyle anlaşılıyor Evet. evet. Her neyse e, bu haberimiz var. Başka bir haberimiz var. Daha ufak bir haber ama bence önemli. E, bu da The Independent gazetesinden Oxford Üniversitesi'nin e, bazı yatırımlarıyla ilgili bir haber. Oxford Üniversitesi 630 bin sterlinlik bir yatırımda bulunmuş. Nerede bulunmuş? Hangi şirkette? Lockheed Martin. Oo güzel. Evet insansız hava aracı mı yapıyormuş Oxford Üniversitesi. Ee, Oxford Üniversitesi ne yaptığını bilmiyorum ama Lockheed Martin şirketi dünyada bu uh, cluster bomb yani salkım bombasının ne ne diyor? Misket. Ha misket bombasının e, şey üreten 3 firmadan biriymiş. Ha işte dünyanın en büyük silah tacirlerinden ölüm. Ölüm satıcılarından biri, evet. Üniversiteden de bir sözcü açıklama yapmış. Demiş ki Lockheed Martin şirketi e, engellenen yatırımcılar listemizde değil demiş. Yani bari tamam, mesele Daha, yok mesele zaten. Yok. Yani zaten Wall e, Street'in yazısı da e, şey başlığını taşıyordu. E, Occupy Wall Street yani Wall Street'i işgal et. E, küresel riyakarlığın ikiyüzlülüğün merkezini... ...işgal ediyor diye... ...işte bunlardan dolayı... ...oluyor Yani Oxford'da... ...Urfa'da Oxford vardı da... ...biz mi gitmedik lafı... ...tamam da... ...işte Oxford dünyanın en eski üniversitelerinden biri... ...şu anda... ...dünyanın yok edilmesine... ...katkıda bulunan... ...silah şirketlerine... Araştırma yapıyor. Lockheed demişken araştırma değil, şey yatırım. Yatırım. Ha, yatırım yapıyor. Yatırım zaten. yapıyor. Evet, evet. Yani üniversitelerinde öyle fonları var hani üniversiteye. Ha, çok güzel. Kaynak sağlamak amacı yatırımlar ha, yapıyorlar onlar adına araştırma yapıyor zannetmiş. Yok, çok da masum ben davranmışım. Evet. Ay Allah. Ama lokide de bir problem yok. Zaten hiçbir şeyde bir problem yok. Çünkü Lockheed'in şeyi. Türkiye'de en çok ile beraber adı geçen insan kim? E, vallahi ben şu anda görüyorum ama yine de söyleyeyim. Tahsin Şahinkaya. Evet 12 Eylül döneminin Hava Kuvvetleri Komutanı Darbeci General. Darbe soruşturması kapsamında 31 yıl sonra verdiği ifadeye ulaşmış. Hürriyet gazetesi Nurettin Kurt'un haberi. Bugün olsa gene yaparım demiş. Ben şeyi anlamadım. Hürriyet gazetesinin darbe sonrası 31 yıl sonra verdiği ifadeye ulaşmıştan kasıt nedir? Yani darbe sonrası verdiği ifadeye mi ulaşmış yoksa 31 yıl sonra konuşmuş mu onunla ilgili? 31 yıl sonra konuşmuş. Yeni bir aldılar ifade, ya. He. İfadesini yeni aldılar. Tamam yani anca. bahsedilen o. Evet o. Yeni bir şey. Ee, ve söylediği de orada ilginç. İşte bugün olsa ve elimde de şart olsa, bugün aynı şartlar olsa, elimde de imkan olsa yine yaparım demiş. Oh. Neyse işte Loki general bu. Charles'de dünyanın en zengin generalleri arasında da adı geçiyordu. Ben yok öyle şey dedi mi demedim bilmiyorum işte bu Loki. Oxford'a gönderelim generali. Direkt Loki ile gönderelim. Hepsini birden başka bir yere gönderelim. Bana soracak olursa, olur. <gülüyor> evet. E, peki şu seller senin başka var mı haberin? Yani her zaman haber var Hı. ama siz seller konusuna geçtiyseniz evet. o konuda da yani birkaç şey söyleyelim orada Tabii. da Bangkok'ta görülmemiş bir şey oluyor çünkü bu her haber yeni sel fırtına ne olursa olsun görülmemiş bir haber gönder. Gö Okumuş oluyoruz. Şimdi Tayland'ın başkenti Bangkok dayanıyormuş ama. iyi haberi önden vereyim. Sular altında kal şimdilik şeyler, bariyerler, setler dayanıyormuş. Bu kum torbalarından oluşturulan evet, bariyerler mi? Evet. Ve bir kısımda ya ya önceden yapılmış olan bariyerler. Çünkü Bangkok çok düşük seviyede, su seviyesine çok yakın istifada bir kent. Fakat her an daha da büyük bir facia olabilir deniyor. Ülkenin dörtte, üçte birini pardon, seller alıp götürmüş. En az 297 ölü ve 3 milyar dolarlık bir zarardan bahsediliyor. Bu El Cezir'in haberi yeni. Yani dünkü. Ve bir sanayi sitesini korumaya çalışıyorlarmış. Nava Nakorn diye. O da çünkü gidecekmiş. 600 asker ve işçilerle kum torbalı. Amerika kum torbası göndermiş uçakla. Böyle absürditeler de oluyor. Yani o absürtte diye değerlendiriyoruz ama hani vatandaşlardan da bağış ellerindeki kum torbalarının bağışlamaları istenmişti. Evet. 700 bin civarında kum torbasına ihtiyaç olduğu söylenmişti. O da bir hayatın gerçeği orada yani çok da. Evet evet. Belki absürt diye değerlendirmemek lazım. İşin ilginç olan tarafı bana göre verdiğiniz haberde bu sanayi bölgesinin korunması meselesinde tam bir... Kendi kuyruğunu yiyen yılan, yılan hikayesi, analizisi evet. belki olabilir. Ama bununla ilgili de bir şeyler söyleyelim. hani e, Yeşil ekonomi tartışmaları falan da vardı yakın zamana kadar. O da önemlidir. E, örneğin New York Times gazetesinde bugün Elizabeth Rosenthal'ın bir e, yorum yazısı var. E, bu yazıda da e, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl iklim değişikliği konusunda birdenbire... 2009'dan itibaren çok ciddi bir sessizlik içine girildiği ve hiç e, bu konunun gündemde olmadığından bahsediliyor. Ama e, bu yazının içinde Avrupa Birliği'nde de Avrupa'da da son derece ciddi bir e, bu konuda e, direnişe rağmen Avrupa'nın kendi de eksik olmasına rağmen bazı adımlar attığı yorumu var. Ve ilginç bir şey var, detay var burada. E, örneğin Britanya'da e, bu ekonomik kriz içinde ilerleme kaydeden... ...yani işte... E, ...işte karlılığını koruyan vesaire... ...diyelim şirketlerden... E, ...çok büyük bir bölümü... ...bu düşük karbonlu üretim... Hmm. ...alanındaymış. Bunu da söylemek gerekir. Evet. Kamboçya'da da... ...yani evet. şey adına da... E, ...yani mevcut... ...işte sanayi siteleri... ...yerleri falan filan korunacaksa... E, onun adına da aslında e, bu yeşil üretimin öyle çift taraflı bir dönüşü olduğunda belki söylemek gerekiyor. Evet. evet, önemli bir nokta orada. Bundan bahsediyorum bir de bu hafta sonu 22'sinde bir yeşil ekonomi konferansı olacak. Belki daha detaylı olarak ilerleyen günlerde de bahsetme fırsatı buluruz bu konuda. Evet. Kamboçya'da da e, 1,5 milyon kişiyi etkilemiş. 247 kişi ölmüş. En az muazzam rakamlar aslında bunlar yani. Ve 960 bin acre yani 390 bin hektar civarında 4 milyon dönüme yakında arazi, pirinç arazisi mahvolmuş. Sular altında kalmış. Onlar zaten hep sular altında ama bu sefer ürünü de mahvedecek bir durumda. Su festivali de Geleneksel yapamıyorlarmış artık. 2 milyon insanın katıldı Çok acayip şeyler anlatıyorlar ama. E, Tayland'dan filan e, Görgü tanıkları. Yani e, ilginç olan noktalardan bir tanesi. Herkesi e, bir görgü tanığı demiş ki. Herkes ağlarken, yakınırken, çırpınırken göreceğimi sanıyordum. Yanıldım. Herkes canla başla dayanışma halinde de çalışıyor. Diyor ki çok benim bunu e, tahmin ettiğim de zaten böyleydi. Yani insanlar hiç bize medyanın genellikle anlattığı gibi birbirinin gözünü oyan değil, zor en zor şartlarda bile birbirine destek olmak isteyen e, bu yaratıklar. Bunu pek görmek istemiyoruz ama. Böyle diyor. Böyle diyor. Orta Amerika'da da müthiş. ölü sayısı 81'e yükselmiş her ülke. Guatemala, Honduras, El Salvador ve Nicaragua'da da var ve felaket hali olağanüstü hali ilan edilmiş her tarafta. Bu arada Yeni Zelanda açıklarında karaya oturan yük gemisiyle ilgili bir güncelleme yapalım. Orada da gemi ikiye ayrılmak üzereydi. Hı hı. Ama ayrılmamış galiba değil mi? Henüz değil. 1700 ton ıı, mazot ıı, taşıyor. Bunun 300 tonunu denize boşalmasının ardından çok ciddi bir Yeni Zelanda tarihindeki en büyük çevre felaketi olarak adlandırılıyordu. Oluşmuştu. Ve geri kalan mazotun boşaltılması için çalışmaları kötü hava şartları nedeniyle ara verilmişti. Şimdi çalışmalar tekrar başlamış. Korkunç gıcırtı sesleri çıkartan gemiden mazot çekme çalışmaları devam ediyormuş. Yaklaşık 20 ton mazot çekilebilmiş. Daha 20 ton mu? 1380 ton daha var. 300 ton da denize. boşaldığını varsayarak öyle bir hesap belki yapabiliriz. Ben o zaman son haberi veriyorum artık. Tamam. Ee, daha doğrusu iki hoş haberim var. Vaktimiz var mı diye de bakıyorum. Ee, Bolivyalılar seçim yaptılar. Pazar günü dün seçime gittiler. Anayasa Mahkemesi üyeleri de dahil olmak üzere memleketin en büyük bütün yargı organlarını halk oyuyla seçimle yapılıyormuş. İlk defa olarak. Tarihinde Latin Amerika'nın tarihinde de ilk defa ilginç bir şey. Yani kolonilikten kurtarıyoruz mahkemeleri diye bir ibaresi var. Şeyin, 5 milyon 200 bin Bolivyalı kullanacak. Çok korkunçmuş oy kullanacak. Çok korkunçmuş şartlar. Aklın hayalin alamayacağı yani zengin, zengin bir avuç zenginin ve bağlantıları olan insan hemen kısa sürede mahkemelerinde işi hallediyor. Geri kalanıysa senelerce suçlama bile olmadan Hapislerde sürünüyormuş ve şeyin pirslik ve fecaat, sefalet içinde. Bunu değiştirme yolunda bir şey ve yerlilerin, kadınların, yerlilerin filan da oranı belli. Yargıçlar arasında mutlaka olması gerekiyor filan. Yüzde elli kadın galiba. Böyle ilginç bir şey. Bunu belki detayına daha sonra girebiliriz. Son haberimse sona sakladığım haber... Ee, Kanada'da bir maraton yarışı sona ermiş ve Doğu Londra'dan gelen Fauja Singh adlı Hintli bir soyadından da Sih olduğunu anladığım birisi Toronto Waterfront Maratonunu tamamlamış. Günün en önemli haberi bu. Ka kaç yaşında? Yüz Ha, 43 kilometreyi yürümüş, koşmuş veya bir koşmuş, şekilde. Koşmuş. 8 saat 25 dakika 16 saniyede tamamlamış. Ve önce 22 mil gittikten sonra 30 kilometre kadar ya da biraz daha fazla durmuş. Ama sonra 2 saat daha koşarak toplamış gücünü. Ve 3850. bitirebilmiş ancak. Ama arkada da beş kişiyi de bırakmış. Beş kişi de geçmiş. Yahu adam yüz yaşında hani. <gülüyor> <gülüyor> 11 sene. geçmese de olurdu bence. <gülüyor> 11 sene önce başlamış bu işe. Karısı ve oğlu ölünce buna sarmış. Ve çok sevinmiş adamın adını söylüyorum. Tekrar Fawja Singh adını yani çok sevinmiş hayat boyu yapmakta istediği en sevdiği şey bu. pencapta bir çiftçi, çiftçi iken Hindistan'da doğup 1960'larda İngiltere'ye göç etmiş. Peki bu gücü nereden alıyorsunuz demişler. İşte zencefilli kari çay ve bir de mutlu olmaktan alıyorum demiş. Koşmak beni mutlu ediyor demiş. Stresten uzak olunca oluyor. Ya Elde ettiğiniz her şeye minnettar olursanız bu iş oluyor. Fazla bir şey istememek, hırs yapmamak ve negatif insanlardan uzak durmak, gülümsemek ve tabi durmadan koşmak lazım demiş. İyi formül değil mi? İyi haberdi şimdi itiraf et. Fena değil. Evet. Yarın e, bitiriyoruz. Bitirmeden önce yarın bir konumuz olacağını da şimdiden belirleyelim. Tiz edelim bunu. Aslında bir, birden fazla konumuz bir, olacak. Evet şeyh yarın cezaevinde mahkumların e, özellikle vegan e, bir mahkumun e, beslenme yaşadığı beslenme sorunları ve cezaevi yönetimiyle ilgili yaşadığı sorunları ele almak üzere e, CHP 2. Bölge Vekili Melda Onur ve e, yine bu konuyla ilgili bazı aktivist arkadaşlar bizimle birlikte olacak. Onu da söyleyelim. 9.30'da Ya. Peki ayrılıyoruz ve Tennessee Ernie Ford'la devam ederek bitirelim. The Ballad of Davy Crockett şarkısı geliyor kendisi 20 yıl önce bugün ölmüş olan şarkıcı Tennessee Ernie Ford'u da anıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Born on mountain in Tennessee green estate in the land of the free. Raised in the woods so he knew every tree. He killed him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, King of the Wild Frontier. Fought single-handed through the Indian War, till the Greens was whipped, and the peace was in store. And while he was a handling this risky chore, made hisself a legend forevermore. Davy, Davy Crockett, the man who don't know fear. When he lost his love, his grief was gall. In his heart, he wanted to leave it all. And lose his self in the forest tall But he answered instead his country's call Davey, David Crockett The choice of the whole frontier He went off to Congress and served a spell Fixing up the government and laws as well Took Washington, so I'm here tell, and patched up a crack in the Liberty bill Davy, Davy Crockett, seeing his duty clear. When he came home, his politicin' done Why, the big western march had just begun So he packed his gear and his trusty gun And lit out a grinning to follow the sun Davy, Davey Crockett Leading the Pioneer His land is the biggest, his land is the best From grassy plains to the mountain crest He's ahead of us all And meetin' the test And have his legend Right into the west Davy, Davy Crockett The king of the wild frontier Davy, Davy Crockett King of the wild frontier woah açık <gülüyor>